Birleşmiş Milletler Doğa İklim Müzakereleri Gökşen Şahin Doğa'dan Bitiriyor Alo Gökşen Merhaba hocam Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Evet, Ömer bugün Maduro. tek başıma değil galiba. Tek başıma değilim, Gözde var, Açık dergi ekibinden ve Didem var. Ee, açık gazete <gülüyor> ekibini bugün oluşturan ekip arasında. Merhaba Gökşen. Merhaba Gözde. Evet, bugün neler var elimizde? Ee, artık biz yavaş yavaş yüzük kuyruğuna geldik gibi görünüyor. Dün e, müzakereler gece ve yani sabaha karşıya kadar devam etti. Bir kısaca toparlayalım. E, Kyoto protokolünün dün akşam kapanış oturumu yapılacaktı. Kyoto Protokolü ile ilgili biliyorsunuz ikinci yükümlülük dönemiyle ilgili e, çeşitli kararların alınması ve birinci yükümlülük döneminin kapanması gerekiyordu. O noktaya geldik. E, dün gece ama toplantılar gece çok geç saate kadar sürdüğü için kapanış oturumu bugüne kaldı. Bugün saat 11'de Kyoto protokolü oturumunu kapatıyoruz gibi görünüyor. Saat 15'te e, Durban platformu bu e, 2015'e kadar yeni bir anlaşma oluşturup 2015 e 2020 arasında bu yeni anlaşmayı imzaya açması ve iklim sisteminin yani bu uluslararası anlaşma sisteminin devam etmesini sağlayacak süreci oluşturacak olan platformun Çalışmasıyla ilgili grubun bu yılki oturumunun sonuna gelindi. Bugün saat 15'te o da kapanacak. Bir de bugün saat 15'te Türkiye'nin konuşması var. Güzarkere salonunda, büyük salonda, üst düzey toplantıda inşallah oradan da biz bir azaltım hedefi açıklayacağımızı düşünüyoruz. Açıklama Türkiye'de. kim tarafından yapılacak peki? Bundan alakalı bir haber var mı? Ee, Çevre Bakanlığı Bakan Yardımcısı tarafından Çevre Bakanlığı Çevre ve Seyir Bakanlığı Bakan Yardımcısı tarafından yapılacak. Evet. Açıklama. Ee, evet. Dolayısıyla akşam 18'de yine bir e, başkanın durumu toparlaması olacak. Onun dışında da e, artık yavaş yavaş sürecin sonuna geldik diyebiliriz. Bu akşam böyle bir başkanın yani Katar Başkanlığının Güzakere sürecini toparlamak için yaptığı bir toplantı vardı. Orada e, aslında hani bir takım ilerleme, yani Kyoto protokolü konusunda bir takım ilerlemeler oldu. Onun dışında e, işte çeşitli çalışma gruplarında bir takım ilerlemeler oldu dediler. Bir de dönüp ondan sonra şeye baktılar. E, bakanların üst düzey yuvarlak masa toplantısı vardı dün. O üst düzey yuvarlak masa toplantısının çıktılarını raporlamak üzere. işte Bir kuzeyden, bir güneyden iki bakan görevliydi. O iki bakan açıklama yaptı. Aslında onların söylediği şey net olarak buradaki müzakerelerin çıktısını söylüyor. Dediler ki e, elinde fikirlerle dair güzel bir resim var. Özellikle de bu bakanların Kyoto Protokol'un ikinci yükümlülük dönemini tartıştığını düşünürsek onların e, çıktıları çok önemli. Çünkü şöyle konular var örneğin. Ülkeler geçtiğimiz yıl 1 Ocak 2013'te yeni Kyoto Protokol'ü yürürlüğe girsin dediler. Ancak bu ikinci yükümlülük dönemiyle ilgili çalışmaların o kadar tamamlayamadılar ki, şu an böyle bir karar alsalar bile birçok ülke bunu parlamentosundan onaylayamamış olacak. Dolayısıyla bu işi yani uluslararası hukuk ve 195 ülkenin anayasası konusunu nasıl açacaklar? Biriki tartışma var. Onun yanı sıra kim, ne kadar süre yükümlülük olacak, onunla ilgili bir başka tartışma devam ediyor. Bunlara baktığımız zaman bu bakanların konuşmaları kendi aralarındaki çok önemliydi. Çünkü o süreci nasıl aşacakları ve doğru düzgün bir sürece nasıl geçeceğimiz konusunda bizi yönlendirmesi gerekiyordu. İşte Dedikleri şey elimizde fikirlere dair çok güzel bir resim var. Ama elimizde birçok ülkenin aklındaki sorulara dair çok daha iyi bir resim var. Dolayısıyla bu demek oluyor ki kısaca bizim elimizde çok şahane sorunlar E, sepeti var. Ama hiçbir şekilde yani bunun çözümlerine dair de bir takım fikirlerimiz var ama pek harekete götesimiz yok diye. Evet, ortada bir resim var. Bu resme bakıp e, çeşitli teoriler üreten delegelerden bahsediliyor galiba. Evet. Yani dolayısıyla e, öyle çok umut verici milli gün akşam konuşma. Ama dün <gülüyor> toplantıyı bitirirken Katar Başkanı hepinize iyi geceler. Gidin kendi toplantı salonlarınıza çalışmaya devam edin diye bitirdi. Dolayısıyla e, büyük ihtimalle bugün tekrar aynı konular gündeme gelecek yeniden tartışılacak bakanlarımız da, da ikili görüşmeleri ve yine yuvarlak masa toplantılarıyla ya da daha küçük çalışma grubu toplantılarıyla daha net bir sonuca varmasını bekliyoruz. Ama tabii ki e, ne kadar hevesli olduklarını zaten iki haftada söylüyoruz. Bu kadar minimum hevesle nasıl bir şey çıkabilir o konuda da hani akıllardaki soru işaretleri devam ediyor. Öbür taraftan yine dün de söylemiştik dosyal hareketlerin baskısı artıyor. Diye. Dün iki tane eylem vardı. Büyük eylem vardı. Bir tanesi gençler tarafından organize edildi. Gençlerin Filipin'le dayanışma eylemiydi. Yani hatırlarsınız iki hafta boyunca biz burada bu müzakere salonunda konuşurken aslında dünyanın bir sürü yerinde başka başka iklim felaketleri oldu. Oraya baksanız en sonunda işte Filipinlerde büyük bir kasırga oldu. Evet, 300 kişiden Dün... fazla insan öldüğünden bahsediliyor ve daha bu kadar evet. da kayıp, kayıp insanla bahsedilmekte. Evet, yani e, tamamen şans eseri Filipin'den e, gelen dışişleri bakanının yola çıkmasından bir saat sonra olay gerçekleşmiş. Dolayısıyla şu an yere de gidiyor gibi bir durum var. en son. Dolayısıyla e, onlar da katıldılar eyleme, Filipinlerle dayanışma ve burada tartışılan başlıklardan bir tanesi de kayıplar ve zararlar. Bu kayıplar ve zararların çünkü dünya ekonomisine çok ciddi şekilde iklim değişikliği etki başladı. Çok ciddi kayıplar veriyoruz insan olarak ve çok ciddi zararlar veriyoruz mallı ekonomiler olarak diye. Dolayısıyla bunu ayrı bir başlık altında tartışılıyor. Bunun tamir edilebilmesi için de bir ekonomik fon yani parasal bir fon oluşturulması planlanıyor. En azından o zararın Ee, yeniden yapılandırılmasını hızlandırabilmek için dolayısıyla tam da denk düştü Filipinler eylemine bu başlık ona daha ziyade vurgu yapıldı Evet, bu fonun oluşturulmasıyla bu fona... e, alakalı bazı haberlerde vardı Hı. Almanya'dan gelen bir açıklama vardı galiba ee, evet Almanya'nın dün e, İngiltere bir önceki gün İngiltere e, fon vereceğini <gülüyor> açıklamıştı dün gece de Almanya açıkladı 1.8 milyar dolar en son bu sabah Kulühe de Gart'ın söylediğine göre 6 üyeli ülkeleri İsveç'ten de açıklama geldi. Toplam 6 milyar dolarlık e, yardım demeyelim onu iklim fonlarına para aktarmayı kabul ettiler diye. Yani bu hani, yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Yaşadığımız kayıplarda yani sadece sendik asırgasının 20 milyar dolara mal olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla önlem almadığımız sürece ya da bundan etkilenen gelişmekte olan ülkelere yardım etmediğimiz sürece... Bu iş böyle devam edecek gibi görünüyor. Öbür taraftan yine eyleme geri dönersek. Bir diğer eylem de İngilt e, için eylemiydi. Yani e, Bağımsız Arap Aktivistleri Birliği'nin eylemiydi. Onlar da e, Katar Katar'a geldiğimizden beri sürekli e, baskı uyguluyorlardı. Madem ki bir iklim değişikliği taraflar konferansını gerçekleştiriyorsun... Ülke olarak senin üzerine düşen de, şanına yakışan da bir sarı gaza azaltı hedefi açıklamaktır diye. Dün onunla ilgili bir eylem vardı. Tüm Arap ülkelerinden gelen aktivistler, sivil toplum kuruluşu çalışanları ve e, bazı ülke delegasyonları birlikte artık Arap ülkelerinin de bu işten kendi üzerlerine düşen sorumluluğu almaları ve sarı gaza azaltı hedeflerini belirlemeleri konusunda e, çağırda bulundular. O da bir hal kalabalık bir eylemdi. Dolayısıyla e, bu sabah bir başka <gülüyor> eylem vardı. E, o çok ilginç. Yürüyen böyle banttan giriyorsunuz içeri. Yürüyen bantın yanında mutlaka her gün bir eylem oluyor. Bugünkü e, iklim finansı ile ilgiliydi. O yürüyen banta girmeden önce böyle küçük paralar veriyorlar elbise. şey Kağıttan yapılmış. Gerçek olmayan. Onları <gülüyor> alıp böyle işte. Yanda da bidonlarla insanlar bekliyor. Adaptasyon fonuna para gerekiyor çünkü. yeşilliklerin fonuna para gerekiyor. İşte Fosil yakıt vergilerin, pardon bunlara para gerekiyor. Aynı zamanda da başka bu dediğiniz loss and damage'e para gerekiyor. Yani kayıp ve zararlara para gerekiyor. Öbür tarafta da, yürüyen mantık öbür tarafında da fosil yakıt ve askeri harcamalar duruyor. Dolayısıyla parayı hangisine atacağınızı siz karar veriyorsunuz. Ama <gülüyor> bunların ikisinin arasında gücü bir e, yürüyen bantın yan tarafında duran ekipler olarak sarkışma sürüyordu. Hayır parayı onlara vermeyeyim, bize vereyim, bizim daha çok ihtiyacımız var. Olur mu askeri harcamaları yapmazsak dünyada barışı nasıl sağlayacağız diye. O da öyle ilginç bir eylemde. Artık bakanların geldiği bugünle yarın böyle eylemleri daha sık göreceğiz gibi görünüyor. Ee, bir başka ilginç olan konuya değinelim. Sonra yavaş yavaş toparlarız olmazsa. Dün e, Yüksek, yüksek katılım seviyesinde. Yani bakanlar düzeyindeki oturumda Amerika konuştu. Amerika'yı herkes uzun süredir şey olarak biliyor, yani müzakerelerin katıcı yolu olarak biliyor. Burada da müzakerelerde günlerce dünya fosili ödülünü aldı Amerika. Dün e, normalde Amerika eşitlik ilkesini hiç tartışmaya açtırmıyordu. Yani e, bu tarihsel sorumluluk vesaire sorumluluğu, ortak paylaşmak konusunda Amerika'nın söylediği şey, biz elimizden geleni yapıyoruz. Tarihsel sorumluluktan dolayı daha fazlasını yapmamızı beklemeyin. Eşit olarak siz yani verdiğiniz zararla eşit olarak sorumluluk almamızı hiç beklemeyin diyordu. Çünkü konuşmasında ilginç olarak bu konuyu tartışmaya açığız. Bu konuyla ilgili bir şeyler yapmaya hevesimiz var. Dolayısıyla zaten burada yeterince tartıştık. Önümüzdeki süreçte de bunu tartışıp Elimizden geleni yapmaya çalışabiliriz dediler. O ilginçtir yani ne kadarını yaparlar uydukacıların ne kadarını söyleyip ne kadarını yaptıklarıyla ilgili olan deneyimlerimizden çok e, yola çıkarsak ne kadarını yaparlar bilemiyoruz ama. Söylemeleri e, Evet böyle bir ilginçlik oldu evet. diyebiliriz yani evet, toplamda. Yani. Söylemeleri de bile bir anlam ifade ediyor. Peki son anda bir uçak inip de Amerika Birleşik Devletleri Başbakan'ın görülebileceği gibi bir dedikodu ya da varsayım var mı etrafta? Ee, çok yok. Yani gelecek olan yani çok fazla yok. Obama'nın gelmesi, Obama işte Kopenhag'da son dakikada gelip toplantıyı kurtarma rolünü oynamıştı. Burada öyle bir beklenti yok, çok fazla. Ee, ülkeler daha ziyade, ee, minimumun da altında kararlar ve minimumun da altında önlemlerle buradan ayrılmayı bekliyorlar. Tamam. tamam. Ee, o zaman e, bugünün gündemi de bu şekildeydi diyebiliriz. Yarın evet. e, farklı bir gündemle nasıl bir farklı gündem olabilir? Yani anlattıkların dolayısıyla insan da biraz hem umutsuzluğa kapılıyor ya, hem de ufak ufak da ya, umut. İşte bugün saat 3'te konuşacağız şeyde bakanlar düzenindeki oturumda. Evet. Bence orada seragazı azaltı medesimizi açıklarız. Neden olmasın? Yani... Evet. ...belki de yarın onu konuşuyor oluruz. Bakalım. Umut Fakir'in ekmeği sonuçta. Vazı geçmemek lazım. Oldu o zaman. Yarın görüşmek üzere diyelim. Tamam. Görüşmek üzere. <gülüyor> Birleşmiş Milletler Doğa İklim Müzakereleri Gökşen Şahin doğadan bitiyor. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.